Kümeli yarızkukum, men ve inna fi De ki, sizi göklerden ve yerden kim rızıklandırıyor? De ki Allah. Öyle ise, doğrusu ya biz ya da siz. ...gerçekten bir hidayet üzerinde veya apaçık bir dalalet içindedir. De siz bizim işlediğimiz günahlardan mesul olmazsınız ve biz de sizin işlemekte olduğunuz günahlardan mesul tutulmayız. O yijmâg bînana Rabbina, thenm yafsâh bînana bil hakkı, vahûn fettâhul âlim. Deki, Rabbimiz kıyamet günü hepimizi bir araya toplayacak, sonra aramızı hak ile açacak, hakkımıza hüküm verecektir. Çünkü o fettah tam bir adaletle hüküm verendir. Alim, her şeyi bilendir. De ki, Allah'ın saltanatına ortak kattıklarınızı bana gösterin. Haşa, bilakis o aziz, kudreti daima üstün gelen hakim... Her işi hikmetli olan Allah'tır. Ey Resul, Biz seni ancak bütün insanlara bir müjdeci ve bir korkutucu olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Bir de eğer iddianızda doğru kimseler iseniz bu vaat edilen kıyamet ne zaman diyorlar? De ki sizin için vaat edilen öyle bir gün vardır ki ondan ne bir saat geri kalabilirsiniz ne de öne geçebilirsiniz. <gülüyor> Ila <gülüyor> Ve inkar edenler dedi ki, biz ne bu Kur'an'a ne de onun önündekilere Ondan önce gelen diğer kitaplara asla inanmayız. Fakat sen o zalimleri Rabbinin huzurunda durdurulmuş kimseler olduklarında bir görsen, birbirlerine söz çevirir, aralarında münakaşa ederler zayıf düşürülenler büyüklük tavsiyonlara siz olmasaydınız elbette biz de mümin kimseler olurduk derler o gün büyüklük tavsiyonlar o zayıf düşürülenlere derler ki Size geldikten sonra sizi hidayetten biz mi çevirdik? Bilakis siz kendiniz günahkar kimseler idiniz. Allah. zayıf de o büyüklük taslayanlara der ki hayır gece gündüz kurduğunuz tuzak bizi hidayetten çevirdi bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona ortaklar koşmamızı emrederdiniz ve azabı gördüklerinde artık tartışmayı bırakıp içlerindeki pişmanlığı gizlerler artık inkar edenlerin boyunlarına demir halkalar geçiririz onlar yapmakta olduklarından başkasıyla mı cezalandırılacaklar? Hem hiçbir memlekete kendilerine Allah'ın azabından haber veren bir peygamber göndermedik ki Mutlaka oranın nimet içinde şımarmış olanları Gerçekten biz kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz demiş olmasın <gülüyor> Bir de biz mallar ve çocuklar cihetiyle müminlerden daha fazlayız ve biz azaba uğratılacak kimseler değil istediler. Oy ve ve De ki şüphesiz ki Rabbim imtihan için dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine daraltır. Fakat insanların çoğu bilmezler. <gülüyor> Halbuki size katımızda mertebece yakınlık sağlayacak olan ne mallarınız ne de evlatlarınızdır. Ancak iman edip salih amel işleyen müstesna, işte onlar var ya kendileri için işledikleri ameller sebebiyle lütfunuzdan kat kat mükafat vardır. Ve onlar cennetteki yüksek köşklerde emniyet içinde olan kimselerdir. Ayetlerimizi iptal hususunda güya bizi acze düşürmeye çalışan kimseler olarak yarışırcasına uğraşanlara gelince, işte onlar o gün... Azap içinde hazır bulundurulacak olanlardır. min ibadihi ve De ki şüphe yok ki Rabbim kullarından dilediğine rızkı genişletir. Ve kimi dilerse de ona daraltır. Ve Allah yolunda her ne sarf ettiyseniz artık O bunun yerine başkasını verir. Çünkü O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Ve yawme yahşuruhum cemi'en Ve o gün Allah onları hep beraber bir araya toplar. Sonra meleklere bunlar size mi tapıyorlardı der. Melekler seni temzih ederiz. Bizim velimiz onlar değil, sensin. Hayır, onlar cinlere, şeytanlara tapıyorlardı. Onların çoğu onlara inanan kimselerdi derler. <gülüyor> İşte o gün bazınız, bazınıza ne bir fayda ne de bir zarara malik olur. Ve biz de o zulmedenlere tadın, kendisini yalanlamakta olduğunuz ateşin azabını deriz. <gülüyor> وذككم عما كان apaçık olarak okunduğu zaman bu ancak atalarınızın tapmakta olduğu şeylerden sizi çevirmek isteyen bir adamdır dediler. Bir de bu Kur'an uydurulmuş bir iftiradan başka bir şey değildir dediler. İnkar edenler kendilerine o hak Kur'an gelince de onun için bu ancak apaçık bir sihirdir dediler. Oane! <gülüyor> Halbuki onlara ders alacakları kitaplardan vermemiştik ve senden önce kendilerine hiçbir korkutucu göndermemiştik. onlara ders alacakları kitaplardan vermemiştik ve senden önce kendilerine hiçbir korkutucu göndermemiştik. Bunlardan öncekiler de Peygamberi yalanlamıştı. Bunlar servet ve ömürce onlara verdiklerimizin onda birine bile erişmediler. Böyle Peygamberimi yalanladılar. Ama beni inkar etmek nasıl olurmuş gördüler.